Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geceniz mübarek olsun değerli kardeşlerim. Öncelikle ses iyi mi inşallah onu bir kontrol edelim. Mikrofonsuz konuşuyorum şu anda. Ses iyi ise bu şekilde devam edelim inşallah. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, öncelikle sormak istiyorum değerli kardeşlerime. Ee, soru gönderdi Musa kardeşimiz ee, dosya olarak. Ee, bu sorulara mı cevap verelim yoksa tefsir mi yapalım? Ee, sizlerin tercihine bırakıyorum. Önce tefsir Sonra sorular. Yani birisiyle kurtulmak istiyorduk ama misafirin demesi gibi misafire ev sahibinin dediği gibi ne diyordu? Önce kahve yemekten önce kahve yemekten sonra çay. Bu şekilde. Evet. Allah razı olsun. Pekala. Değerli kardeşlerim Zaman zaman e, aranızdan kayboluyoruz. Zaman zaman geliyoruz. Zuruflarımız bunu gerektiriyor. Şimdi e, ben de doğa doğrusu şuradan tefsir yapayım diye e, düşünmedim herhangi bir yerden. Ama şöyle e, Kur'an-ı Kerim'in e, rastgele bir yerini açacağım ve nasibimize ne gelirse oradan devam edeceğiz. İnşallahü Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum değerli kardeşlerim. Ortalardan bir yer. Evet. Sağ taraftan okuyacağız. Evet, Mu'minûn Suresi, ayet 105, oradan, nasibimiz oradanmış. Pekala, oradan başlayalım inşallah-u Teala. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz, Mu'minûn Suresi, 105. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Elantekun, âyâti, tutla aleykum. فَكُنْتُنْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Evet, şimdi buradan başlayacağız nasip olursa. Birkaç ayet elimizden geldiği kadar alacağız. Bundan ayetin tabii geçmişi de önemli. Geçmiş ayet-i kerimeler konuyla ilgili. Cehennemlik olan, cehennemde azap çeken insanlara anlatıyor. 104'te, 103'te. Ee, ve daha sonra onlara işte Allahu Teala benim ayetlerim sizlere okunmuyor muydu? Okunuyordu ama siz onları yalanlıyordunuz. İşte şimdi bu yalanlamanın sonucu olarak cehennemde azap görüyorsunuz diyor. Öyleyse bir sayfa geri açacağız. Evet, bir sayfa geri açacağız ve e, konu başından başlayalım çünkü orası yarım oldu. Yarım yarısından da başlamak konunun e, ortasından almak e, pek yakışıklı olmaz. O zaman bir sayfayı bir yaprak yaprak geri açıyoruz. Sayfa 346'da Muminin Suresi'de de yine 75. ayet kelimesinden başlayalım. Çünkü konu başlığı Sizler de elinizde musaf Kur'an-ı Kerim varsa oradan takip edebilirsiniz. Evet. Bu ayet-i kerimede 75. ayet-i kerimede Allahu e, Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor: "Velav rahimnahum ve keşafna ma bihim min dürr." لَلَجْجُوا fi تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Mal olarak ne söylüyor Yüce Rabbimiz? Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında dirinirlerdi. Tekrar okuyorum e, malini. Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Welev <gülüyor> rahimnahum biz onlara acımış olsaydık. Ve keşefna ma bihim min Onlarda onlara zarar veren, onlara sıkıntı veren bir sıkıntıyı, belayı, bir musibeti, bir problemi bir soru, sorunu onların başından kaldırmış olsaydık. Lejju fiyto yani himyamahu, tövbe eder gibi görünürlerdi ama sıkıntılar onların başından kaldırılır kaldırılmaz yine tohyanlarına, isyanlarına, tavuttuklarına, ilahlık iddialarına. Allah'ın hükümlerini beğenmemeye, kendi hükümlerini beğenmeye, kendi hüküm koy, uydurmuş oldukları hükümlerle hükmetmeye, hükümdar olmaya, Allah'ın dinini bırakıp, beşeri akıllarından e, oluşturmuş oldukları yeni düzen ve nizamlara uymaya hevesli olurlar ve böyle yaptıkları için de, bir fasit dairede dönüp dururlardı. Çünkü e, tuğyan, tuğyan yani isyankarlık, itaatsızlık, Allah'ın doğrularından, Allah'ın hükmünden, Allah'ın rızasından, arzusundan, emrinden, Allah'ın nizamından yüz çevirerek tuğyana düşmek, İsyankarlığa düşmek asi olmak insanı fasit, boş, sıkıntı dolu bir hayırlı meyvesi, semeresi olmayan bir fasit dairenin, boşluğun, bir karanlığın içerisine atar ki insanlar bu karanlıkta, bu fasit dairede, bu boşlukta can hıraş bir şekilde Kurtuluş yolu ararlar da bir türlü bulamazlar. Kurtulmak isterler de bir türlü kurt kurtulamazlar. O yüzden kanundan kanuna geçerler. Kanunlar gelir, kanunlar gider. Bir yıl kanun koyarlar, ikinci yıl o olmadı değiştirirler. Üçüncü yıl efendim başka bir kanun getirirler, o olmadı değiştirirler. Ve sürekli yasalar, anayasalar, tüzükler, yönetmelikler, mevzuatlar... Değişir, durur ama bir türlü taban tutmaz, bir türlü e, isabet alınamaz, isabet edemediklerini bir e, görürler. Bir türlü huzura, mutluluğa, e, o güzel, en güzel neticeye bir türlü ulaşamazlar. Ulaşamadıkları için de sürekli bir arayış sürekli bir yenile, yenileme, sürekli bunlar yapmak için de tabii ki kavgalar, dövüşler. Çünkü kanunları değiştirmek için de ayrı bir kavga, ayrı bir e, çoğunluk, ayrı bir gayret, ayrı bir e, işte altyapı gerekiyor. Bütün bunları yapmak için can hıraş bir şekilde çalışırlar, gayret ederler. Sonunda belki başarırlar ama başardıkları şey yine problemdir. Yine bir boşluktur. Yine bir e, azmadır, azgınlıktır. Çok büyük problemlere yol açacaktır. Öyle bir ilaçtır ki yaptıkları yan etkisi hayatı, beşer, beşer hayatını, aklını, malını, canını tehlikeye koyacak kadar e, etkilidir. Bunların e, bu şekilde etki ettiğini ancak insan yaşayarak görür. Çünkü yaşamadan kendisine Allahu Teala beyan ettiği halde onun elçisi resulü daha onlar o acı tecrübelerin içerisinde kıvranmaya başlamadan önce onlara telkinler, onlara tavsiyeler, onlara emirler, davetler gelmesine rağmen onlar bunu dinlemedikleri için bu acı neticelere kendi tecrübeleriyle varmak durumunda kalırlar. Bu acı tecrübelere kendi e, çalışmaları, kendi yaşamları, ömürleri içerisinde kavuşmaları e, çok sıkıntılı, sancılı bir dönem e, geçirecekleri anlamına gelmektedir. Çünkü çünkü e, yapmış oldukları isyankarlıkta, yapmış oldukları yeni kanunlarda Allah'ın dinine, Allah'ın nizamına, Kur'an'ına, Peygamber'in emirlerine, sünnetine aykırı olarak getirmiş oldukları yeni kanunlarda aramış oldukları huzuru bulamayacaklarını bizzat yaşayarak göreceklerdir. Bunun da belli bir e, süreç içerisinde olması mümkündür. Bu süreç içerisinde e, düşe kalka, düşe kalka e, bun, e, bu yeni kanunların da onlara, toplumlarına huzur vermeyecek, vermeyeceğini göreceklerdir. Bu da, Dediğimiz gibi belli bir zaman alacaktır. Tabi ki zaman alması problem değil. Bu zaman da çok sancılı olacaktır. Çalkantılı olacaktır. Karşılıklı, kavgalı, dövüşlü olacaktır. Karşılıklı gruplar, karşılıklı farklı görüşler, tezatlar birbirleriyle savaş içerisinde olacaklardır. Ve bu hengamede birçok canlar gidecek. Sağ sol davaları, o onu vurdu, bu bunu vurdu. E onun yolunu kesti, bunun yolunu kesti. O benden değil, o senden değil. Vur kır, benden olmayanlar kahrolsun, bizimkiler yaşasın. Sloganlarıyla beraber sokak kavgaları ve daha birçok siyasi kavgalar, bunun yanı sıra politik ve iktisadi kavgalar sürüp gidecek ve insanlar büyük bir hengame içerisinde yaşayacaklar. İşte yamahuun kelimesinin içerisinde hepsi var. Çünkü ya, yani yamahuun kelimesi insanın boş fasit, faydasız bir daire içerisinde sıkıntılı bir süreç içerisinde dönüp durması demektir. Tıpkı örüve bağlanmış bir hayvanın kazığını yerinden çıkartamadığı durumda kazığının etrafında bir ileri bir geri dönmesi, Ne zaman kopacak, ne zaman kurtuluşa ereceğim, bu ipten ne zaman kurtulacağım düşüncesi iç, içerisinde e, kazığın etrafında e, defalarca tur atması e, neticesinde e, ve tur attıkça da ipinin kısaldığını görmesi, ipinin kısaldığını gördükçe de alanının daraldığını görmesi, alanının daraldığını gördükçe sıkıntısının artması manasına gelebilecek olan bir acı süreci e, yaşama manasına gelecektir bu kelimenin manası ameh kelimesi e, böyle bir e, manası var dolayısıyla kelime dizinde gerçekten çok mucizevi bir dizin var e, burada tavut e, tavutun e, büyük bir arayış içerisinde olacağını mutluluk edemeyeceğini Buradan anlayabiliyoruz. Yine tağuta tabi olanlar, tağutun hükmüne tabi olanlar da e, büyük bir arayış içerisinde olmalarına rağmen hiçbir zaman e, onları razı edecek olan o güzel güzelliklere, güzel bir hayata e, kavuşamayacaklarını işaret eden bir kelime dizini, bir cümle kurumu e, bu ayet kelime de. Göze çarpmaktadır değerli kardeşlerim. Evet, diğer ayetik yorumaya geçelim. Ve <gülüyor> <gülüyor> lakin biz onları zulmle zulm ettiğimizde onları zulmle zulm ve onları zulmle zulm ettiğimizde onları zulmle zulm ettiğimizde onları Onları sıkıntıya düşürdük, onları sıkıntıya düşürdük de yine Rabbine boyun eğmediler tazarru, tazarru boyun bükme manasında ve niyazda da bulunmadılar, bulunmuyorlardı. Şimdi, evet, tağutun isyankarlığın e, neticesinde Allahu Teala... İnsanların ahirette çekecek oldukları azabın bir bölümünü dünyada da onlara tattırabiliyor. Bu sünnetullah gereği hep böyle olmuştur. allah Teala diyor, biz şayet onları azabımızla almış olsak, yapmış oldukları bu zulümden dolayı, isyankarlıktan dolayı, tağutluktan dolayı, biz onları bir azapla birlikte Alsak, ruhlarına kabz etsek, onları büyük bir sıkıntıya e, imtihan etsek, başlarına musibetler, belalar versek, işte bu seldir, depremdir, felakettir, yok olmadır, şekillerin değiştirilmesidir, gökyüzünden azabın yağmasıdır, e, rahmet olan yağmurun azaba dönüşmesidir, rahmet olan karın doluya dönüşerek azaba dönüşmesidir gibi birçok şekillerde, birçok hususlarda, onları bir azapla almış olsak veya azabın bir kısmını onlara göndererek onlara cezalandırmış olsak, yine de onlar boyun bükme, bükmezler. Yani böyle bir şey bu şımarıklık, isyankarlık, ee, insanın ikna olmayışı, insanın e, isyankarlığı, asiliği, e, Çalım atması, kendini beğenmiş olması, ben bilirim demesi, kendine güveni, özgüveni o derece büyük ki, o derece aşırı, de, e, aşırı bir şekilde e, insanı etkiliyor ki, bu insan azap gelmesine rağmen ders almıyor, yine de boyun bükmüyor. Baktığınız zaman bakıyorsunuz deprem oluyor, biri çıkıyor diyor ki efendim bu depremin sebebi, Zinanın yaygınlaşmasıdır. Faizin alıp verilmesidir. İnsanların oynaşlar edilmesidir. Edinme, Diyorsun sen nereden konuşuyorsun? Ben diyor hadis-i şeriflerden konuşuyorum. Böyle bir hadis-i şerif var diyor. Allah Allah. Peki ya biz bunu duymamıştık. Sana teşekkür ederiz. Ee, i̇yi ki de söyledin ya. Bu Bunlara dikkat edelim de bu deprem ee, olmasın diyeceği yerde sus. Alçak herif, niye böyle konuşuyorsun? Neden, nereden çıkardın bunları? Seni biz hapse atalım da bir gör. Ve prangalar, parmaklık arkasında e, hapsetmeler e, ve hürriyeti engellemeler, konuşmayı engellemeler vesaire. Neden engelliyor? Çünkü şundan dolayı engelliyor. Bu insan bu hadisleri İnsanlara aktarırsa insanlar uyanır. İnsanlar belki tövbe ederler. Tövbe eden insan şeytanın ordusundan eksilen bir neferdir. E şimdi şeytanın reisleri, şeytanın ordusunun komutanları, kendi bölüklerinden, kendi tugaylarından, alaylarından, değil mi? Askerin kaçmasını, askerin eksilmesini ister mi? istemez? Dolayısıyla o askeri eksiltecek, ee, herhangi bir girişimi de derhal susturur, ortadan kaldırmaya çalışır. İşte zaman zaman e, bu konularda konuşarak hapse giren kardeşlerimiz e, olmuştur. Bunda herkes görüyor, biliyor. Bunların da arka planında böyle bir endişe var. Bu endişeyle bu insanlar susturuluyor. Bu endişeyle bu insanlar e, hapse atlıyorlar. Asker kaybetme korkusu var. Diğer ayet-i kerimede, yani 87. ayet-i kerimede, Bakınız, ne diyor Allah-u Subhanehu ve Teala, حَتَّا اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَد۪يدٍ اِذَاهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ Evet, 77. ayet-i kerimede, 77. ayet-i kerimede, maal olarak, şöyle buyuruyor Allah Teala: En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir e, kapı açtığımız zaman, azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman onların üzerine bir de bakarsın ki. Aleyküm. Evet mikrofonumuz düştü tekrar aldık 77. ayet-i kerimenin malini söylüyordum Ne diyor bu ayet-i kerimenin malinde allah Teala En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır şaşkında ümitsiz kalıyorlar şiddetli azabı görünce ama o azabı görünceye kadar da kendi huylarında, amellerinde, gidişatlarında bir değişiklik olmuyor. Azabı görünce suskun, garip bir şekilde kalıveriyorlar. Yani hala tereddüt içerisindeler. Yani suskunlukları bu. Yani şunu demiyorlar ya Rabbi. Ya biz hata ettik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu azabı bizden kaldır. Söz veriyoruz, tövbe ediyoruz. Bundan sonra senin mülkünde sana isyan etmeyeceğiz, kul olduğumuzun birincine varacağız demiyorlar da ne yapıyorlar? Büyük bir umutsuzluk, büyük bir keder içerisinde başlarını yere eğerek umutsuz bir şekilde bekliyorlar. O azabın işte acıları içerisinde, sıkıntılar içerisinde kalıveriyorlar. İşte Allahu Teala bu tasvirleri, bu görüntüleri. Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor. Çünkü bunlar geçmiş ümmetlerde olmuştur. Hala bu ümmetin içerisinde de zamanımızın ümmetleri içerisinde de bu durumlar aynen buku bulmaktadır. Ancak bizler yaşadığımız olayların ehemmiyetini anlayamıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela bakıyoruz bütün kavimler Ad kavmi, Semud kavmi, Salih kavmi, Nuh kavmi ee, helak olmuş daha benzer kavimler helak olmuşlar onları aman niye e, böyle yapmışlar da helak olmayı hak etmişler bunlar hiç mi düşünmüyorlardı hiç mi akılları yoktu nasıl ka, ne kadar da cahil insanlarmış putlara tapı vermişler ne kadar da akılsızlarmış diyoruz ama o insanlar e, zamanında yani toplumsal e, bir yapı içerisinde toplumsal dinamikler içerisinde Orada o kutsalların oluşması onlara gayet doğal geliyor, gayet tabi geliyor. Çünkü mevcut e, medeniyet içerisinde, mevcut şartlar içerisinde bir insan doğuyor, doğduğu zaman aklı erir ermez o durumlarla karşı karşıya geliyor, onları e, mantıksal e, görüyor, doğru görüyor e, ve o şekilde büyüyüp gittikten sonra Kendini sorgulamıyor, atalarını sorgulamıyor ve o şekilde ölüp gidiyor. Bu fasit daire bu şekilde devam ediyor. Şimdi bizler de aynı. Mesela şimdi bakıyorsunuz çok şirkler var, acayip iddialar var. İnsanlar kimisi Hazreti Ali'ye ilah diyor, kimisi falan şeyhine ilah diyor, kimisi efendim Allah'ın ruhu falan şeyhimizde hulul etti, onun içerisine girdi diyor. Acayip şeyler var. Ve biz bunları duyduğumuz zaman ilkilmiyoruz mesela. Yani duya duya alıştık yani. Yıllardan beri duyuyoruz. E, duya duya da alıştık. Artık yadırgamıyoruz bu tür şeyleri. ve Ama Allah yadırgıyor. Allah'ın çok gücüne gidiyor bu tür şeyler. Allah'ın gazaplanmasına sebep oluyor. Ve bir bakıyorsunuz helak oluyoruz. Ve helak olduğumuz zaman diyoruz ki acaba e, biz ne yaptık da helak olduk? Acaba e, doğada bir e, yanlışlık olduğundan dolayı mı bu aksik meydana geldi? Efendim yer katmanlarından falanca işte iki, iki kıta birbirine yüklendi. Orada işte bir direnç e, birikmesi oldu. Direncin kırılmasıyla bir deprem meydana geldi. Doğal olarak işte e, bu işte tabiatta var olan bir eksiklikten kaynaklanan bir problemdir. Dolayısıyla bunun e, insanların ameliyle, gidişatıyla, günahıyla herhangi bir ilgisi yoktur. Açıklamaları e, ni birden makul, doğru kabul etmeye başlıyoruz. İbret bile almıyoruz yani. E, böyle bir e, basitlik içerisindeyiz ve bu basitliğimizi de anlayamıyoruz. Çünkü o basitliğin içerisindeyiz. Biz o basitliğin içerisindeyiz. Ama e, yeniden Kur'an gelse, yeniden peygamber gelmiş olsa bu 1500 senede bu ümmetin ee, hangi tür yanlışlıklara düştüğü Allah'ın kelamıyla insanlara aktarılacak ve biz diyeceğiz ki ya biz bu olayları gördük yaşadık ama böyle değerlendirmemiştik. Allah-u Teala çok farklı değerlendirmiş, radikal değerlendirmiş diyeceğiz mesela. Şimdi geçmiş ümmetler de aynı şekilde bizim gibiydiler. Onların hikayelerini biz e, ahır zaman ümmeti olarak işitmeye başladık, duymaya başladık, Kur'an-ı Kerim'den okumaya başladık ve hayretle okuyoruz ve okurken de kızıyoruz. Niye böyle yapmışlar diye ama yani aslında aynı hataları bu ümmette yapıyor. Onların belki daha yaptığından daha aşırı gidiyoruz mesela. E, ne bileyim bugün e, Musa ve Harun'a e, siz ikiniz gidin madem Allah yolunda savaş, savaşmak istiyorsunuz, gidin savaşın, biz öyle bir niyetimiz yok, biz burada oturacağız e, diyen Yahudi kavmine kızarken, bugün hepimiz, yani %99.9'umuz, yani aynıyız, aynıyız, bakın Suriye'de, orada burada kardeşlerimizin e, bizim yardımımıza ihtiyacı var mı? Var, yapmıyoruz işte. Maddi olarak görevimizi yapmıyoruz, manevi olarak yapmıyoruz, bedeni olarak yapmıyoruz, cihat yapmıyoruz. Yani adeta e, gidenlere diyoruz ki siz gidin e, yani savaşın bizim öyle bir niyetimiz yok oturacağız biz rahatımızı bozmayacağız diyoruz. Şimdi e, olaylar tekrar ediyor ve biz e, bu olayları e, bu havayı bu isyankarlık havasını teneffüs ettiğimizden dolayı da bağışıklık kazandık ne yaptığımızı da bilmiyoruz. E, birilerinin uzaktan bakıp e, ya yanlış yapıyorsunuz demesi lazım. Öyle insanlar da kalmadı. Öyle bir, yani çok az otur insanlar da. Herkes dünyanın peşinde, dünyanın menfaatinin peşinde olduğundan dolayı efendim ne söyleniyorsa aynen o ortamda kim güçlüyse, o güçlü, o iktidar sahibi neyi söylüyorsa onun şakşakçılığını yapıyoruz ve onun şakşakçılığını yapmakla bir şekilde ondan istifade etmek Nimetlenmek Onun, menfa onun menfaatını elde etmek istiyoruz Hepsi aslında Dünyalık elde etmek içindir O yüzden bir alim ki dünyayı sever Bir alim ki parayı sever Bir alim ki makamı sever Bir alim ki e, Yaptığı işlerde Maddi bir beklenti e, içerisine girer O alim değildir Onun ihlası yoktur Onun sözü geçerli değildir onun vermiş olduğu ilim dinlenmez. Onun örnekliği e, söz konusu değildir. Onun güvenilirliği söz konusu değildir. O adalet ve zapt yönünden noksandır. O ihlas yönünden noksandır. O ilim yönünden noksandır. Daha birçok husus bakımından noksandır. İlim alınmaz. E şimdi baktığımız zaman eğer alim dediğimiz insanlar, İmamlar, müftüler, işte davetçiler, şunlar bunlar eğer maddi beklentiler olmaz ise bu işleri, bu davet çalışmalarını yapmayacaklar ise ki durum onu gösteriyor. Burada çok büyük sorun, çok büyük bir problem, çok büyük bir eksiklik ve ihlassızlık söz konusudur. Bu haddi zatında büyük bir felakettir. İlmin, ilmin, dünya için okunması ve okutulması, ahır zaman, alametlerinden biridir ve büyük bir felakettir ve o kişiye azap olarak ve o kişiye cehenneme gitme sebebi olarak yeterli büyük bir sebeptir değerli kardeşlerim. Allah cümlemizi bu tür e, ihlâsızlıktan korusun değerli kardeşler. Yani. Asrımızın hastalıkları, hepimizin içinde de var bu hastalıklar. Yani ne, ne bunları konuşuyoruz, söylemek e, en azından söyleyelim, en azından farkına varalım. Yani bu narkoz, bu uyku, bu, uyku, bu gevşeklik nereye kadar? Elimizde Kur'an var, hadisler var. Kendimizi niye değerlendirmiyoruz? Hep kendimizi kandırıyoruz. Biz iyiyiz diyoruz, ihlaslıyız diyoruz, biz alimiz diyoruz, biz... Yani Allah bizi cennete koymayacak da kimi koyacak diyoruz. Bir şahane kullarız diyoruz. Ama bunların hepsi bir rüya. Hepsi boş bir iddia. Farkında değiliz. O kadar büyük basitliğin içerisinde düştük ki ya ilmi bile dünya için okuyor, okutuyoruz. Davetimiz, yani müstesna kalabalıklar, gruplar var mı? Var, elbette. İhlaslı insanlarımız var, hamdolsun. Ama baktığınız zaman büyük bir camiye içerisinde görev yapan çalışan insanların niyetlerine baktığınız zaman çok büyük bir eksiklik, çok büyük bir handikap görüyorsunuz yani. Bakıyorsunuz yani maaş olmasa bu iş yapmayacak, camiye bile gelmeyecek. Na maaş olmasa camide namaz kılmayacak. Bu hallere düştük yani, bu hallere düştük. E şimdi bu haddizatında çok büyük bir felaket, çok büyük bir tehlike bunların farkına varılması lazım. İnsanlar bunları işlemesi lazım. Bu konuları dile getirmek lazım. Evet. Bir ayet daha bakalım inşallah. 78. ayet-i kerimede وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَ لَكُمْ أَسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا Odur ki size duyu organı veren kulak kulak ve onun işitme duyusunu veren, işitme özelliği sıfatı veren. Vel basar görme özelliği veren, görmeye organı veren, görme duyusunu veren. Odur. Ve'l de, yine aynı zamanda kalpleri veren size odur. Keli lem teşkurun ne de az şükredersiniz. Şükretmek ne de az aklınıza gelir. Ne de az şükredersiniz. E, bu organların şükrü nasıl olur? Gözün şükrü hakkı görmektedir. görmektedir. Kulağın şükrü hakkı duymaktadır. Kalbin şükrü gözün görü, gördüğünü, kulağın hak olarak duyduğunu kalbin tasdik etmesi ve ona büyük bir samiyetle bağlanması vücudun da vücut azalarının bu duyduğunu kalbin iman ettiği gerçeğe hakikate uyması, o hakikatin gereği neyse o şekilde o yönde hareket etmesi ve o tür e, faaliyetleri, ibadetleri e, yani hareket noktasında gerçekleştirmesi şükürdür. Kalbin şükürdür, bedenin ve duy organlarının şükürdür. Ama insanlar bu şükürleri maalesef e, çok az bir şekilde yerine getiriyorlar. Çoğu defa insanlar şükürlerini yerine getirmiyorlar. Ve bu akıllarını, gözlerini, kalplerini Allah'ın istediği şekilde kullan, kul kullanmıyorlar. Ve bu konuda çok büyük bir e, kapasite eksikliği var, kapasite kullanım eksikliği var büyük bir kaflet var. Bu duyu organlarını günahda daha çok kullanıyoruz bugün baktığımız zaman. Allah'ın nurunu, Allah'ın ayetlerini görme, anlama, tefekkür etme, tedbir etme, imanı artırmaya vesile kılma şeklinde bu duyu organlarımızı bugün kullanmıyoruz. Daha çok dediğimiz gibi hep böyle maddi alana kaydı, nefsi alana kaydı bu organların kullanıldığı alanlar Evet. Ee, şöyle bakıyorum. Kaç dakika olmuş? 32 dakika. Evet. Şimdi biraz soru da cevap da alacağız. Nasip olursa. Ayet-i Kerimeler tabi uzuyor bu şekilde. Konu bitmedi. Konu e, en azından şöyle baktığımız zaman e, ayın durağından ayın durağına baya bir şey var. E, Şimdi bunlarla getirelim inşallah. Teala. Allah cümlemizi... Ee, i̇şiten, gören, hakkı gören, hakkı e, işit, işiten ve e, kalbiyle bu işittiklerini, gördüklerini tasdik eden müminlerden eylesin. Şimdi soru cevap varsa, e, seste kesilme oluyor diyor kardeşimiz. Evet, ses nasıl şu anda? Şu an iyi. Zaman zaman kesime oluyor diyor. Bu bağlantıdan kaynaklanabilir. Peki...